Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar: Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Sivil Toplum Kuruluşları 6 Kasım Pazar günü Mısır'da başlayan ve 18 Kasım 2022'ye kadar devam edecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nın yani COP27'nin en önemli gündem maddelerinden birinin ülkelerin emisyon azaltım hedeflerini güncellemesi olduğunu hatırlattı. Paris Antlaşması'na resmen taraf olan Türkiye'nin de sera gazı emisyonu azaltım hedefini güncellemesinin beklendiği vurgulandı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine ulaşabilmesi için 2030'da 2020 seviyesine oranla en az %35 mutlak emisyon azaltım hedeflemesi gerekiyor. Bu Türkiye'nin emisyonlarının 2020 yılındaki 523,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri seviyesinden 340 milyon ton karbondioksidi indirgemesi anlamına geliyor. WWF Türkiye İklim ve Enerji Koordinatörü Tanyeli Sabuncu, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan raporlar mevcut ülke hedeflerinin Paris Anlaşması'nda hedeflenen 1,5 derece eşiğiyle uyumlu olmadığını gösteriyor diyor ve devam etmiş. Halbuki 1,5 derece eşiğini geçmemek için küresel ölçekte emisyonların 2050 yılında net sıfıra ulaşması, 2030 yılında ise 2019 seviyesinde oranla %43 oranında azaltılması gerekiyor. Türkiye dahil çok sayıda ülkenin net sıfır emisyon hedefi bulunmuyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için izlenecek patikalar hedefle tutarlı değil dedi. Bulunsa da bu hedefler. Mısır'ın Şarm el Şeyh kentinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliğine mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan bahsettiğimiz COP27'ye Yaklaşık 190 ülkeden 40 binin üzerinde katılımcı, yüzden fazla da devlet lideri ve politika yapıcının katılması bekleniyor. Uygulama zirvesi olarak da tanımlanan COP27'de liderler zirvesi ardından finans, bilim, gençlik, gelecek nesiller, karbonsuzlaşma, adaptasyon ve tarım, cinsiyet, su, sivil toplum, enerji, biyolojik çeşitlilik ve çözümler başlıkları altında her gün tematik oturumlar. Düzenlenecek sanayi öncesi döneme göre halihazırda zaten 1.1 derecenin üzerine çıkan küresel sıcaklık artışını 100 yıl sonuna kadar 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefini gerçekleştirmek için ülkelerin açıkladığı ulusal katkı beyanları yani NDC diye geçiyor. Bunlar ulusal katkı beyanlarının güçlendirilmesi zirvenin temel başlığı. Bunun yanında gelişmekte olan ülkelerin iklim krizi nedeniyle uğradığı ekonomik kayıpların İklim krizinin ortaya çıkmasında tarihsel sorumluluğu olan ülkeler tarafından da tazminde konulardan bir tanesi. Bu açıdan zirvenin bir Afrika ülkesi olan Mısır'da düzenlenmesi kayıp ve zarar başlığının altının çizilmesini gerektiriyor. Glasgow, Birleşik Krallık'ta gerçekleşen COP26 vardı geçen sene biliyorsunuz. Orada dünyanın ormanlarının %90'dan fazlasını temsil eden 145 ulus Ormanları koruma çabalarını güçlendirme sözü vermişti Glasgow'da. O zamandan bu yana ne oldu? Bu konuda taahhüt ve ele alan toplantılar oldu ama herhangi bir organizasyon için taahhütler öne çıkmadı. Brezilya Amazonlarında ormansızlaşma arttı. Demokratik Kongre Cumhuriyeti yağmur ormanlarında petrol bloklarını açık arttırmaya çıkardı. Birleşik Krallık ise kendi ağaç dikme hedeflerine tutturamayacak gibi görünüyor. Üç ülkede COP26 taahhüdünü oysa imzalamıştı. Şeyh Mısır'da gerçekleşen COP27'de şimdi Birleşik Krallık Glasgow taahhüdünün uzun vadede sürdürülmesi için bir orman ve iklim liderleri ortaklığı başlattı. Dünya ormanlarının üçte birine ev sahipliği yapan 26 ülke bu ortaklığı imzaladı. Bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Avrupa ve birçok Amazon e, ulusları var. Amerika Birleşik Devletleri ve Ghana ortaklığı da buna eş başkanlık yapacak. Hala orman kaybının engellenebileceği düşünülüyor ama tabii bunun için bu ülkelerin eyleme geçmesi gerekiyor. Yoksa taahhütler imzalamak, bir araya gelmek ortaklıklar yeterli değil. Önemli olan eylem, aksiyon. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü analizlerine Bakıldığında en son yağış raporu Eylül'e ait ve Eylül ayı alarm veriyor. Buna göre Türkiye geneli Eylül ayı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Yağışlarda normale göre %23, geçen yıl Eylül ayı yağışlarına göre %34 azalma var ülke genelinde. Bölge geneli yağışlarda Karadeniz hariç ki zaten iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz'de yağışların artmasını bekliyoruz. Diğer bütün bölgelerde ise azalma var en fazla azalma %87 ile Güneydoğu Anadolu, %82 ile Ege bölgelerinde izleniyor. Ege son 18 yılın en düşük Eylül yağışını aldı. Eylül yağışları Güney ve İç Ege, Çanakkale, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Batı ve Orta Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde normallere göre %80'den fazla azalma gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık analizindeki 6 aylık değerlendirmeye göre Muğla'dan Balıkesir sınırına kadar kıyı Ege şeridinde şiddetli hatta olağanüstü derecede bir kuraklık var. Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Tunceli orta şiddetli yerlerde görülmüş kuraklık 3 aylık değerlendirmeye göre ise Kuraklık Doğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşmış. Erzurum, Kars, Van, Iğdır çevrelerinde şiddetli hatta çok şiddetli bir kuraklık var. Van çevrelerinde ise olağanüstü derecede bir kuraklık. Tabii kuraklık tarımı etkiliyor. Birçok yerde Ekim ayında tarlaların ekilmesi gerekirken yağmur yağıp toprak nemlenmediği için olduğu gibi kaldı. Ekim'de gerçekleşmedi ya da ekilen tohum susuz kaldı. İklim krizine karşı harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.